Ehli fetret namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerle ve dinin diğer emirleriyle mükellef değildir. Bu hususta ittifak vardır. Ahirette onlara bu ibadetleri yapmadıklarından dolayı hiçbir hesap ve ceza olmayacaktır. Çünkü bunların bilinmesi bir peygamberin tebliğine bağlıdır. Halbuki bu kişiler bir peygambere ulaşamamışlardır. Bu yüzden ibadet ve emirlere muhatap değildirler.